uyumadan önce vitir kılmayı yani Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisi diyor ki can dostum yani Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı kast ediyor bana üç şey tavsiye etti bu hadiste sahih müslimde kayıtlı ve Ebu Davud'un süneninde kayıtlı hadistir sahih hadistir diyor ki can dostum bana üç şeyi tavsiye etti. Her aydan üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitir kılmayı. Ve yine Ebu Zer radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden her birinizin her bir eklemi için her sabah bir sadaka vermesi gerekir. Yani sizden birisi bu vücudunun mahsallarıyla alakalı yani eklem yerleriyle ilgili her sabah bir sadaka vermesi gerekir. Es-Selam bunu haber veriyor. Her bir tesbih bir sadakadır. Her bir elhamdülillah bir sadakadır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 erkence kalkıp yola koyulandır yani Allah subhanahu ve Teala için hicret etmiş kimsedir üçüncüsü güzel karısı yumuşak yatağı olduğu halde gece namazına kalkan kişi Allah subhanahu ve Teala onunla ilgili şöyle buyuruyor arzularını terk ederek beni zikrediyor istese bilirdi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 Allah bizi affetsin. Yani 3 gün yapıp sonra bunu efendim senelerce terk etmek gibi alışkanlıkları yoktu. Mesela bir sahabe bakıyorsunuz, tasadduk etmesiyle bilinen birisi infak ediyor ve bunu onun artık ömrünün ahir e, zamanına kadar ya ölüm kendisini buluncaya kadar bunu yaptığını görüyorsunuz. Gece namazına kalkan öyle, duha namazını ifa eden öyle. Efendime söyleyeyim,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 Allah Subhanahu ve Taala'nın bu müjdesini aleyhissalatü vesselam kendi sözünü bu ayetle tefsir etmiş oldu aleyhissalatü vesselam ve yine bununla beraber bununla beraber e, bir namaz daha var o da her ezanla kâmet arasında kılınan namaz her ezanla kâmet arasında o da şudur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 Duanın kabul olduğu anlardan bir tanesi yine bu, bu, bu andır Ezanla Kamet arasında yapılan duayı Allah geri çevirmez diyor Aymesine. Dolayısıyla Ezanla Kamet arasında yapılan dua makbul olduğu gibi aynı şekilde Ezanla Kamet arasında e, namaz vardır diyor Ayset vesem yani kişi kalkıp iki rekat namaz kılabilir Ay veem buna teşvik etmiştir.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 merak eden veya nasıl kılmalıyım diyen kardeşlerimiz vardır. Bu sebeple inşallah ben bunu söyleyeyim. E, bu namazı Allah Resulü ve selam şöyle tarif ediyor. Diyor ki mesela bildiğimiz normal namaz kişiyi tekbir getiriyor. Ondan sonra ne okuyor? Ya Subhaneke okuyor. Ya inni ve Cehtu okuyor. Ya da Allahümme Ba'd okuyor. Yani ilk namaza başladığı zaman. Ondan sonra ne yapacak kişi? Fatiha'dan önce 15 defa bunu okuyacak kıyamdayken. Sonra Fatiha ve Zammı okuyacak. Ondan sonra bir 10 tane daha okuyacak. Ne okuyacak? Sübhanallâhi velhamdülillâhi ve la ilahe illâllâhu ve ekber. Yani bizim 75 tane her rekatta tesbih dediğimiz budur. Yani namaza durduğu, Sübhaneke'yi okudu veya ve cehtu okudu. Ne okuyoruz arkadaşlar? Bununla ilgili biliyorsunuz rivayetler çoktur. Ee, sonra başlayacak diyecek ki Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber. 15 defa okuyacak. Sonra Fatiha okuyacak ve arkasından zamm sure okuyacak. Sonra bunun arkasından 10 defa yine Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber. Sonra ruku edecek. Rukuda ne diyor? Subhan rabbiyal azim. Bunu söyleyecek. Sonra yine 10 defa ne?